Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille lehu ve men yüdil felâ Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasuluhu Emmâ ba'd. Hadis usûlü üçüncü seviye. 3. ders. 15. hal tercümesindeyiz. Mıntukelü'l-mefih'te Ahmet bin Salih Ebu Cafer el-Mısri el, el Hafız Buna Taberistan'a nispetle et-Taberi ibn Taberi ile Ebu Cafer ibn Taberi de denilmiştir. Malum tefsir yazarı Taberi'nin de künyesi Ebu Cafer. Ama o onun ismi Muhammed bin Cerir. O yüzden onu i̇bn Cerir diye zikrederler. i̇bn Cerir et Taberi. Bu ondan başka. Bu Hicri 248 yılında vefat etmiştir. 170 yılı doğum tarihi. Hicri 248 vefat tarihi. Zehebi onun hakkında Sikatun Septon diyor. Nesai hüccetsiz, gerekçesiz olarak yani sebepsiz yere ona ilişmiştir diyor. Yani eleştirmiştir diyor. Ve e, başka bir mentukellemefih kitabının başka bir yazma nüshasından şu ziyaden olduğu da bildiriliyor kitapta. Onun hakkında İbn Mayn zayıf bir eleştiride bulunmuştur. Yani Zehebi bu ifadeyi de kullanmış. Diğer nüshallarında bu ibare varmış. Bu mentü kelime Fih kitabın. Zehebi'nin zikrettiği bu kadar. Yani görüldüğü gibi burada Zehebi fikatun septun diyerek tadilin en üst mertebesinden e, zikrediyor ve Nesai'nin gerekçesiz bir şekilde eleştirdiğini, yine İbn-i de zayıf bir eleştiride bulunduğunu söylüyor. E, bu zat Abdullah bin Veyb'den, Ambeze bin Halid'den, İbn-i ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Ee, şeyi söylemediydik, Zehebi burada K şartını koymuş Bukhari'nin ihtiyaçta bulunduğunu göstererek. Yani bu Raviden, Ahmet bin Salih'ten Bukhari çokça rivayette bulunmuştur. Ebu Davud, Tirmizi, e, Tirmizi vasıtalı olarak rivayette bulunmuştur ve Ebu Zür'a Ahmet bin Salih'ten rivayet eden kimseler. İmamların sözlerine gelince Bukhari, İcli, Ebu Hatim bunlar sika görmüşlerdir. Ahmet bin Hanbel, Ali bin Medini ve Yahya bin Mayin ve daha başkaları Sebt demişlerdir. Bukhari, İcli, Ebu Hatim, Sika demişler. Ahmet bin Anbel, Ali binül Medini, Yahya bin Mayin ve başkaları Sebt. Yani sağlam, kuvvetli demişlerdir. Bunlar Hedüs Sari'de ve Mizan'da aktarlıyor. Hedüs Sari'nin 383. sayfasında, mizan İtidal'in 1. 103. sayfasında. Eleştirenlere gelince Nesai'yi, leysebi fika demiş. Yani güvenilir değil demiş. Et duafa vel metrukinde. Bu e, Nesai'nin bu sözüne e, İbn-i Adi El Kamil'de e, işte diye vermiş, cevap vermiş. Yani onun bu sözünü aktarmış. Nesai e, bu ravinin yanılgıda bulunduğu vehmetli rivayetleri toplamış ve eleştirmiş. Buna da i̇bn Adi El Kamil de Nesai'ye cevap vermiştir. Yahya bin Mayn diyor ki e, yani yukarıda biz Sep dediğini aktarmıştık. Ee, şöyle aktarılıyor Yahya bin Ma'in demiş ki yete yetefelsif yani felsefe yapardı. Ee, Raaytuhu yuhti yuhti'u o fil cami bi Mısır. Mısır'da camide onu hata yaptığını gördüm. Yanlışlar yaptığını gördüm diyor. Bu bu şekilde Yahya bin Ma'in de, Nesai rivayet etmiştir. Muaviye bin Salih yoluyla Nesai rivayet etmiştir. Bunu Hedüsari de yine aynı sayfada 383. sayfada İbn Hacer naklediyor. Nesai'nin bin Beyn'den aktardığı bu sözü. Netice olarak bu imam Sıkadır İmamdır. Ahmet bin Salih el-Mısri imamdır, Sıkadır Onun hakkındaki cer şu sebeplerden ötürü reddedilmiştir. Birincisi selam. Aleyküm selam. İmam Nesai ile Ahmet bin Hanbel arasında meydana gelen bir birbirleriyle bir şey var. Aralarında bir sıkıntı var. Bundan dolayı Nesai Nesai şekilde eleştirmiştir. Ahmet bin Hanbel'le arasındaki bir problemden dolayı. İkincisi, Ahmet bin Hanbel'e göre bu yanılgılar yani vehmetmiş olmaz. Ravinin kişinin skalına zarar vermez. Çünkü bundan kimse kurtulamamıştır. Kimse selamette kalamamıştır. Yani bütün beşer illaki yanılır. Ahmet bin Hanbel'e göre bu zarar vermeyen türden şeylerdir. Yine ee, Ahmet bin Hanbel ile Nesai arasındaki problemlerden dolayı olan meselelerden dolayı burayı hakkında Nesai ile Ahmet bin Hanbel ihtarif etmiştir. İbn ise e, bu Ahmet bin Salih'i estağfurullah. E, ben Ahmet bin Hanbel diye zikrediyor, Ahmet bin Salih onlar. Yani Ahmet bin Hanbel'le değil Nesai ile Ahmet bin Salih arasındaki problem bu. Ee, Nesai'nin Yahya bin Mayin'den Ahmet bin Salih'i cerhettine dair aktardığı sözler sahih değildir. Nesai bizzat kendisi hata etmiştir burada bu rivayette. Aleyküm ee, selamun aleyküm Bu yanıldığın sebebi Ahmet bin Salih el-Mısri adında başka bir ravi. Yani Yahya bin May'in eleştirdiği Ahmet bin Salih el-Mısri başka bir Ahmet bin Salih. Ve onun başka bir nispesi Eşşemumi'dir. Ve Mekke'ye yerleşmiştir o zat. Bu ikisini karıştırmıştır. Çünkü Nesai zaten birebir karşılaşmış değil bu yani Yahya bin Mayin'in bu sözünü birebir aktarmıyor, vasıtalı olarak aktarıyor. Yahya bin Mayin, Ahmet bin Salih el-Mısri hakkında değil, hafız olan bu Mısri hakkında değil, Mekke'ye yerleşmiş olan başka bir Ahmet bin Salih el-Mısri hakkında söylüyor onu. Evet, hal tercimeleri için, yani ayrıntılı bilgi için, Tezkiretül Hufaz. Mizanul Itidal tehsip ee, buralara bakılabilir. Başka evet 163 deni vermiş Sıkatun Septon diyor burada ee, divanı duafa da Sıkat diyor sadece nesai gerekçeli olarak konuşmamıştır diyor. Yani bir delil getirememiştir diyor cerhine. Aynı şeyleri söylüyor. El-Kâşif'te, hadiste septir demiş. muğnide sika sıkatun cebelun demiş. Cebel, normalde dağ demek. Yani bu da tefsik lafızlarından, bilmiyorum ikinci ders işlemiş miydik bu kelimeyi? Geçmedi. Cebel yani onun dağ gibi, bizim Türkçe'de hani dağ gibi adam dememiz gibi öyle bir tefsik ifadesi. Nesai onun hakkında eleştirdi bulundu ve israf etti. Yani aşırı gitti. İbn Mayin kezap dedi diye aktardı. Bunu aktarmış. Mizanda Hafız'ın septun ehadul A'la meşhur alimlerden imamlardan birisidir. Azan Nesaiyu nefsuhu bi kelamihi fihi. Nesai diyor onun hakkında eleştiride bulunarak kendi nefsine eziyette bulunmuş oldu diyor orada. Mizanda tefsir tevsekini tercih ediyor burada da zaten Zehebi 16 Ahmet bin Abdurrahman bin Ahi bin Veb el Mısri yani İbni Vehb'in kardeşi demek istiyor Ahmet bin Abdurrahman bin Ahi bin Veb el Mısri Mim işareti var. Müslim ihticac etmiş bununla. Şöyle diyor Zehbi. amcasından çokça rivatte bulundu. Yani Abdullah bin Veyb oluyor amcası. Ondan çokça rivatte bulmuş İbn Veyb'den. İhtecce bihi Müslim. Kendisiyle Müslim ihticac etti, Delil getirdi. Müslim yemenaikis. Yani kendisinde münkerlik oluşmadan önce ondan yazardı. Yani o bir kefre Yani onun münker rivayetleri de çok değildir diyor. kendisinden böyle yazılmış. Münker rivayetler ortaya çıkmadan önce yani Allah alem burada ihtilatına Hafıza karışıklığına uğradığına işaret ediyor. Bu durumundan önce ondan hadisler yazılırdı. Onlar da çok değil diyor. Nükerrivetleri de fazla değil diyor. i̇bn Adi demiş ki, Mısır'da bir topluluğun onu zayıf gördüklerine şahit oldum diyor. Efendim, muhtemelen. Ve kılıma inkarı inkar oho, onun muhtemel. Lakin amcisi hassahub. Yani onun bütün münker rivayetleri, onun ona karşı çıktılar rivayetler muhtemel. Yani çok fazla zayıf değil, hafif zayıflık diyor. Muhtemelen diyor, belki de bunlar özellikle amcasından yaptığı rivayetler. Yani amcası İmnuviyetten rivayetleri eleştirilmiş. İmna diyen sözleri böyle. Hakim demiş ki, ihtilata uğradığından şüphe etmiyoruz. Badel Hamis, e, burada Badel Hamisle, doğrusu Methal Badel Hamsin. yani 50'li yılları kastediyor. ediyor. hamsin Bu da Müslümin Mısır'dan çıkmasından sonra yani Müslim onlar rivayette bulunduğu sıralarda ihtilata uğramamış. O Mısır'dan çıktıktan sonra ihtilata uğramış. Bu manaya geliyor. Ve ve haddese bi ahadi bi ahadisi la yukabbiluhal aklu ve la ehlis sanat. Yani bu hadis ilminin ehlinin ve akıl sahiplerinin kabul etmeyice e, hadisler rivayetinde ihtirata uğramasından sonra men te'ammaleha minhum alime enaha mahluka et halak alayhi fe ha minha yani kendisine telkinde bulunulmuş. Bunları düşünen kimse yani sonradan sokuşturulmuş olduğunu görür diyor. Yani kendisine söylemişler, sen bunu rivayet ettin iktidatından sonra. O da kabul etmiş. An Ammihi, An Malik, An Nafi, An i̇bn Ömer isnadıyla. Ammihi dediği amcası, Abdullah bin Web, o Malik'ten, o Nafi'den, o i̇bn Ömer'den diyerek, mesela burada bir tane rivayeti zikretmiş. İnnallâhe zâdekum salâten. Muhakkak Allah size bir namaz daha artırdı. Bu rivayetin böyle rivayetlerden olduğunu söylüyor. Devam ediyor. Ve an ammihi, an usame, an İbnül Münkedir, an Cabir isnadıyla şerru katla katil beyne sıffin yeptegil mulk yani yöneticilik arayarak yani bir savaşta öldürülenlerin en şerlisi, en kötüsü iki saf arasında mülk için yönetim için savaşanlardır. Bu lafızla rivayet etmiş. Ve zekere gayre ve bunun gibi daha başka rivayetleri zikretmiş. Onlar hakimin zikrettikleri. Evet, Ahmet bin Abdurrahman hakkında künyesi Ebu Ubeydullah'tır. Bahşel diye bilinir. Selamlarım. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bahşel diye bilinir. Ee, bu Bahşel adıyla başka birisi daha var. Meşhur müelliflerden, hadisçilerden O Eslem bin Seyl el-Vasiti'dir. Ona da kısaca Bahşel derler. Ee, demek ki bu da Bahşeli lakabıyla biliniyor. Aleyküm selam Bu 264 hicri yılında vefat etmiş Ahmet bin Abdurrahman. İmam Şafi'den, İshak bin el-Furat'tan ve Bişir bin Bekir'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Müslim, İbn Huzeyme ve Ebu Hatim rivayette bulunmuşlar. İmamların onun hakkında söylediklerine gelince, Muhammed bin Abdullah bin Hakem, bu kısaca İbn Hakem diye zikredilir imamlardan. O Sika görmüş. Ve Abdülmelik bin Şuaid bin Elleis, yani Elleis Sa'd'ın torunu olur bu. O da sıka görmüş. E, İbn-i Ebi Hatim demiş ki, babamın şöyle dediğini işittim, ondan yazdık, onun durumu düzgündür emruhumuzdaki. Sonra karıştırdı, yani sonradan ihtilata uğradı. Sonra ani fi haberihi sonra bana onun haberi geldi Ennehu reca an tahlid yani bu bu sonra da toparladı düzeldi diyor yani o karşılığı da gitti bana öyle haber geldi diyor ve su ile anhu bade bundan sonra tekrar başka bir zamanda babama sorduğuz zaman şöyle dedi kane sadukan o saduk birisiydi yani el ve tadil kitabında böyle diyor İbn Nebiatim Harun bin Said el de onu överdi. Yani bir ravi olarak överdi. İbnadi demiş ki onun hakkında Abdana sordum. Dedi ki "Mustakimul emr fi eyyamina bizim zamanımızda onun işi düzgündü. Yani bir ihtilaf gibi bir durumu söz konusu değildi. Bekane İbnus Serh "Yuvsin fihi'l-kavl" İbn-i onun hakkında güzel şeyler söylüyordu. Ve yel hak harmele temede bir temede eba ubeyd fi nusk. Mesela hadisi İbn-i Veib. Aleyküm sağ olun. Aleyküm sağ Harmele e, eba ubeydin Aleyküm sağ olun. Evet. E, İbn-i hadis nüshasına, yani bir nüsha yazmış demek ki. Buna itimat ederdi diyor. Bunu El Kamil de böyle nakletmiş. i̇bn Adi böyle söylemiş. Yine diyor ki i̇bn Adi e, zayıflığından dolayı bazı hadislerine karşı çıkıldı. Bazı rivayetlerine karşı çıkıldı. Amcasından çokça rivayette bulunmuştur. Onun hakkında yani amcasından yaptığı rivayetlerden karşı çıkılanların hepsi de muhtemildir. Yani şiddetli zayıf değil, zayıftır. Ama muhtemil demesi yani e, zayıfın biraz üstünde, hasen derecesinde değil. Ama münker rivayetlerde değildir diyor yani metruk rivayetlerde değildir diyor ve inlem yokun yervihi an ammihi gayrihi yani amcasından bu ravi dışında bu yeğeni dışında başka kimse rivayet etmese dahi e, muhtemeldir onun yani düzgün olabilir o <gülüyor> hasahubihi yani özellikle diyor yani belki de bunları diyor amcası sadece buna has olarak rivayet etti diyor yeğeni olduğu için belki sadece ona rivayet etti yani başkaları ne diye karşı çıkmış demek ki buna yani İbn-i bu rivayetleri sadece bu. Ahmet bin Abdurrahman rivayet ediyor. Diğerleri rivayet etmiyor. Buna münker diyorlar. Yani ilk devirlerdeki münker tabirine dikkat edip o yüzden karşı çıkmışlar yani. Yani senden başka kimse rivayet etmiyor demişler. Tıpkı bu Ureyr radiyallahu anh senden başka kimseden duymadığımız hadisler geliyor demeleri gibi. Böyle bir durum. İbn-i de burada diyor ki bunlar muhtemil rivayetlerdir. Yani inkar edilmesi gerekmez. Belki de diyor sadece ona rivayet etmiştir. Yani olduğu için diyor. Yani bunlar e, problemi rivayetler değil diyor bana göre diyor. i̇bn da demiş ki eskiden diyor düzgün şeyler rivayet ederdi. E, yani o, yani ondan İbn-i Huzeyme ve ona benzer kimseler yani Müslim gibi, İbn-i gibi kimseler hadis yazılı sıralarda düzgün şeyler rivayet ederdi. Sonra amcasından aslı olmayan rivayetler gelmeye başladı diyor. Yani bunun amcasından yaptığı rivayetler aslı olmayan rivayetler gelmeye başladı. Yani başka birilerinde olmayan. E Kenel art ahracat lehu iflaz kebediha. Yani sanki yeryüzü ciğerini söküp dışarı çıkarmış gibi yani sonradan gelmeye başladı diyor amcasından bu özel rivayetleri. Böyle eleştirmişler. Bunlar Sika görenler. Fakat ektilatına işaret etmişler. Eleştirenlere gelince Nesai kezzap demiş. Et duafa vel metrukinde. Nesai müteşedditlerden bu arada. kezzap demiş. Boşenci Ahmet bin Salih'ten Kitabul Fiten diye bir kitap rivayet etmiş. Ahmet bin Salih'ten bunu Ahmet bin Salih'ten e, İbn-i yoluyla başka kimse rivayet etmemiş, başka kimse işitmemiş. Bu Şenci'ye Ahmet bin Abdurrahman bin Web bunu İbn-i rivayet ediyor deyince, yani anladınız değil mi olayı? Bu Şenci Ahmet bin Salih yoluyla İbn-i Veyb'den Fiten rivayet ediyor. Bu Şenciye diyorlar ki, bunu Ahmet bin Abdurrahman bin Web de, yani bu üzerinde durduğumuz ravi de rivayet etti. Bu Şence o zaman demiş ki, Haza izen. O zaman o kezzaptır, o yalancıdır demiş. <gülüyor> Teslipte de göre. i̇bn Adi diyor ki, Mısırlıların şeyhlerini, onun zayıf görülmesi hususunda ittifak ettiklerini gördüm diyor. Ebu Said Ibn Yunus, onunla hüccet getirilmez demiş. Tesipten akıl göre. Hakim Ebu Abdillah demiş ki, ondan Müslim pek çok hadis rivayet etmiştir ve hüccet getirmiştir. Müsnedü Said'de. Derim ki diyor, Ebu Abdillah Muhammed bin Yakub el-Hafız. Yani ben Ebu Abdillah el-Hafız'a, Muhammed bin Yakub el-Hafız'a dedim ki, Şüphesiz o, Ahmet bin Abdurrahman'dan rivayet ediyor. Dedi ki diyor, Ahmet bin Abdurrahman İbtelâ ba'de hurûci mislül müslim bi Mısır. Yani Ahmet bin Abdirrahman'ın ihtilata uğraması, Müslüm'ün Mısır'dan çıkmasından sonradır diyor. Yani Müslüm'ün Ahmet bin Abdurrahman'dan yaptığı rivayetler sağlamdır diyor. Fe enna Ahmet bin Abdurrahman bin Web fe inna lâ nuşekku, fi ihtilatihi ba'de al-50. yıllardan sonra onun ihtilata uğradığından şüphe etmiyoruz ve huve ba'de khuruci muslim min Mısır. Ve delil aleyhi ehadisun cemaat aleyhi bi Mısır. <gülüyor> la tekadu yakbaluhel akıl ve ehli san'a az önce naklettiğimiz yani Zeheb'in de naklettiği sözleri burada el halde zikrediyor. Sonra bazı hadisler onun zikrettiği bazı e, ri saymış, zikretmiş. Çoğunluğu Ebu Bekir Muhammed bin İshak. Ona arz edilmiş, bunlardan bazısını inkar etmiş, karşı çıkmış, bazılarını da kabul etmiş. E, bu hadisler sebebiyle, yani ihtilata uğramasından sonra gelen, kendisinin Gele, bu hadisler sebebiyle Nesai onu yalancılıkla, kezzap diyerek suçlamıştır. Bunun sebebi budur. Bu uşenci de bu yüzden. Ama Ahmet bin Web e, kezzap değildir. Yani bu aslında Ahmet bin Abdurrahman bin Web. Fakat dedesine nispetle, dedelerine nispetle Ahmet bin Web e, deniliyor. Kesinlikle yalancı değildir. Ama ihtilata uğramıştır. Kendisinden böyle ee, karşı rivayetler sadır olmuştur. Sonuç olarak iktilatından önce yaptığı rivayetler muteberdir, hüccettir. Ee, ama iktilatından sonra olan rivayetlere gelince bunlar zayıftır. Bunlarla hüccet getirilmez. Yani usul kaydelerinden bilindiği gibi. Uşancı Neye dayanarak o zamana tezgattır diyeyim? Aleyküm selamünaleyhümtülağım. Yani o da rivayet etmiş olamaz mı? Niye? Oraya var bu şunca. an Ahmet bin Salih. Enne kitabül fiten lem yesme'e o hayhat an-ı İbn-i Yani burada e, i̇bn webten bu Ahmet bin Salihten başka kimsenin işitmediği diyerek o kayıtları rivayet ediyor. Sonra diyorlar ki bunu diyor Ahmet bin Abdurrahman da rivayet ediyor deyilince o zaman o yalancı deniliyor diyor. Peki o İbn-i güz o zaman hem bunu ihtilatından sonra böyle sıkıntı olmaz değil mi? Elinde varsa sıkıntı olmaz. Yani iktiratından önce rivayet ettiyse problem yok zaten. Ama bu ihtilatından sonra olması muhtemel yani bunun. Çünkü çünkü mesela az önce aktardığımız gibi telkin kabul ediyor. Yani kendisinin olmayan rivayetleri, işte şunu sen rivayet ettin diyorlar, o da ihtilata uğradığı için evet diyor ben rivayet ettim diyor. Yani telkin kabul ediyor. Şey bir şey üzerinde, yani olduğu sabit, kitapta. Ahmet bin Salih'te. Yok, Ahmet bin Abdurrahman'da. He. İhtilatı uğramış bir adamın kitaptan rivayet etti sabit olursa ihtilatı ihtilatı problem olmaz. Zaten onları ayırıyorlar. Eğer kitaptan rivayet ederse sikadir, hafızasından ezberinden rivayet ederse güvenilmez diye bunlar ayrılıyor. Bu az önce geçen. Muhakkak Allah size bir namaz ekledi. O bitir namazı hakkında bir rivayet. Ee, bunu Ahmet bin Ambellevudavud Tirmizi İbn-i Mace Darikudni Hakim çeşitli yollarla rivayet etmişler. Fakat bu rivayetlerin yollarının hepsi de eleştiriye uğramış rivayet yolları. Ee, yani rivayet yollarıyla sahih derecesine çıkan bir radisi ama hepsi de eleştirili yollarla gelmiş. Bunun ibn İbn Mevzu olduğunu iddia etmiş el Mecruhi'nde. Diğer hadise gelince Taberan rivayet etmiş. Yani iki saf arasında mülk için, yönetim için savaşanlar yeryüzünün en şerli öldürülenleridir diye. Mücemmin Efsat'ta Taberani rivayet etmiş. Onun tarikiyle şey o Ebunaym'ın tarikiyle Ebû Nuaym Abdülvel el-Muallim Tariki ile o Abdullah bin Weib'den eee Şerrukatla katale beyne safeyn ehaduhuma yetlubul mülk. Yani iki saftan öldürülenlerden birisi mülkü talep ederek savaşır. Bunlar en şerli ölülerdir, öldürülenlerdir. Münavi Feyzul Kadir de demiş ki: Bunu Taberan Mucemlevsat'ta, satt da değilemedi. Cabir radıyallah'tan rivayet etmişler. Burada da zaten Cabir radıyallah'tan geri rivayet. Suyuti hasen olduğuna işaret koymuş. Heyse mi? Eee ravilerinden Abdülevvel Ebu Naim. Onu tanımıyorum demiş. Diğer râvileri güvenilirdir. Elbani de Dâiful Cem'de zayıf olduğunu söylemiş. Bu hadis. Evet. Neticede ihtilata uğramış bir râvî, ihtilatsız muhtelif râviler hakkındaki genel kayda bu râvî hakkında da geçerli. 17. Ahmed bin Abde et Dubbi. Bundan Müslim ve dört sünnen sahipleri rivayette bulundular. Zehbi diyor ki Hamad bin Zeyd ve başkalarından rivayette bulundu. Sikadır, hüccettir. İbn-i Hıraş insanlar onun hakkında konuşuyorlardı, yani eleştiriyorlardı dedi, diyor. bunu nakletmiş İbn-i İbn-i Hıraş, Abdurrahman bin Yusuf bin Hıraş'tır. Müteşeddit olan Cerf, tadil alimlerinden. Zeheb'in söyledikleri bu kadar dedik ayrıntılara gelecek olursak Ebu Abdillah el Basri Ebu Abdillah künyesi Basri nispesi Hicri 245 yılında vefat etmiştir. İşte Hammad bin zey'tten Yezid bin Zürey'den, Fudail bin İyaz'dan rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Bukhari dışında kütübiste sahipleri rivayette bulunmuş. Bukhari Sayhi dışında başka yerlerde bundan rivayet etmiştir. Ama sahihinde ihticac etmemiş. İmamların ayrıntılı olarak söylediklerine gelince sıha görmüşlerdir. Hiç kimse yani i̇bn dışında hiç kimse onun hakkında bir eleştirilecek de bulunmamıştır. İbn-i bu sözü de imamların sözlerine muhaliftir. Bu da mezhep sebebiyle olmuştur. Yani mezhep farklı sebebiyle başka hiçbir Cer sebebi söz konusu değil. Yani buna da itibar edilmez mezhep sebebiyle yapılan bu cerhe. Netice olarak Sika'dır. Hakkında cerh söz konusu değildir. Zehebi mizanda şöyle demiş. Aleyküm, sağ İbn-i onun hakkındaki bu sözü asla kabul edilmez. Bu adam hüccettir demiş. El-Kaşif'te Hucet demiş. Yani bunlar hep tadilin birinci mertebesinden. El-Muğnî'de min şuyuhin nubul Sikatun demiş. Yani uzman şeyhlerdendir. Sikadır demiş ve ve tefsikiyle amel edileceğine işaret etmiş. işaret kurmuş. Burada da zaten bunu açıkça belirtiyor. Ahmed bin Abdü't-Tubbîni 18 Ahmet bin Amr el bezzar el Hafiz Ebu Bekr Sayyidül yani İmam Bezzar Ahmet bin Amr el bezzar el Hafiz Ebu Bekr Sayyidül zehebi şöyle demiş: Kale dâre kutni fikatun yokti un kesiran. Yani çok eden bir sikaydı idi eee ve yetekil ala ezberine güvenirdi diyor. Ezberine dayanırdı. Yine şöyle demiş. eee yetekalemu ne fihi yhti'u fi'l isnat ve metin. İsnat ve metinde hatasından dolayı onu eleştirmişlerdir. Yani bunu Darukn'nin söylediğini söylüyor. Zeheb'in aktardıkları bu kadar. Evet, mizanda Sadukun meşhurun demiş. Bezzar hakkında ee, ve tefsikiyle amel edileceğine işaret etmiş. el ee, et de saduk demiş. Et-Teskire'de yani Teskiretül Hufvaz'da zikretmiş. Evet. 292 yılında vefat etmiştir Hicri. Kütübistler ricalinden değildir. Çünkü e, Sayhai'ın sahipleri daha önce zaten vefat etmişti. Ebu Davud 275'te vefat etmiştir. Tirmiz 279'da, Nesai 303'te, İbn-i Mace 275'te. Dolayısıyla bunlardan bir tek Nesai'nin vefat tarihi herhalde şey... Yani ondan sonra, onun vefatından sonra kütübiste sahipleri yani ondan rivayette bulunmamışlar. Hidbe bin Halid'den rivayette bulunmuş, Abdülala bin Hammad'dan ve Hasan bin Ali bin Raşid'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Ebu Avane Sahin'de rivayette bulunmuş. Abdülbaki bin Kani ve Ebû Şeyh ve daha başkaları rivayette bulunmuşlar. Yani çokça hata ettiği için zayıf görülmüş. Yani böyle bir eleştiri var. Ee, i̇snatta ve metinde hata ederdi diye işte Dâre Kutni'nin söyledikleri Netice olarak onun durumu net olarak ortaya çıkmamıştır. Sıkadır, hata eder. Hatibü'l-Bağdadi şöyle demiş. Ve kâne sıkatun hafizan. Zaten hafizan. Sıkatun hafizan. Yani sıkaydı, hafız idi. Sannefel müsnet müsnedi tasnif etti ve tekerrüme alel ehadif ile ee, hadisler hakkında konuştu ve bunların illetlerini açıkladı tarihul bağdat'ta ve e, onu sadece hatip değil pek çok kimse hıfz ile yani hafızlıkla nitelemiştir Allah'ın iyi bilenir bezarın bizzat kendisi cerh-ı imamdır zaten onu da ikinci derste hatırlarsınız hangi mertebeden müteşedditlerden mi Mutabasıtlardan mı? Yoksa mütesahillerden mi? Müteşedditlerden değil. Orası kesin. Onu hatırlıyorum. Mutabasıtlardan mı, mütesahillerden mi? Orada tereddüt değil. Şey etkiler mi hocam? Müteşahiller, Müteşahiller, Müteşahiller'in yani kalır değil de yani kötü olmaz. Neyi etkiler mi? Eserini etkiler mi? Kitabı etkilemez. Şimdi tek kaldığı sadece onun rivayeti ise. Yani eğer musannifi zayıfsa, burada Bezzar zayıf değilse, hata eder deniliyor. Bu hatanın ortaya çıkarılması lazım yani. Bu hata nisbi olarak söylenen bir söz sonuçta. Evet, Ahmet bin İsa Tüsteri 19. hal tercümesi bir sonraki derse kalsın inşallah. Mesela Muhammed bin Ömer el-Vaqidi. Müteceddit, cerve ve Tadil İmamı. Ama kendisi metruh. Yani öyle tuhaf var. Cerf ve Tadil de müteceddit. Musannif olarak mesela Dineveri eleştirilen bir ravi. Mücahale kitabı var kendisi hadiste zayıf görülen birisi. Yani eleştirilen diyelim. E, net değil de e, çoğu alim zayıf görüyor. Bunun gibi. Var. Mesela böyle zayıf olan bir ravi kitap telif ederse onun tek kaldığı sonuçta zayıftır. Yani bu bir şeye yaramaz. Yani hüccet manasına gelmez bu. Fakat mesela bu e, o tariki bertaraf eden mesela isnad gelmiş bu dineverin asma kadar yani dineverin hocasına kadar gelmiş. Sonra hocasından başka bir kanalda yine dineverin ayarında başka birisi daha rivayet etmiş. Misal böyle bir durumda o hadise sahih dersin. Çünkü o tabakaya kadar gelmiş zaten güvenilir olarak. Yani burada tek kalmıyor ama tek kalıyorsa, tek ravisi oysa o problem. Bir şey var hocam, hani mesela İbn-i gibi, işte zaten vakitlik var, mesela yani o tarihçiliği, yani hadiste zaten eleştirdikleri için eserleri devaçıdan isnat sıkıntısı oluyor değil mi? Hani burada e, hadiste eleştirisi yoktu, yani sadece hata etmesi var. Evet, Metin'de ve isnatta hata ederdi diye bu Dar-i Kutni'nin görüşü. Da şey. Yani burada Dar-i Kutni söylüyor. Sıkatun yuhdiyu kesiren yani çokça hata ederdi. Başka bir yerde isnatta ve metinde hata eder demiş. Yani bu Dairekutni'nin görüşü. Dairekutni'ye bakarsan yani Bukhari'ye, Müslim'e diğer imamlara yani bu tip bu yönde eleştirileri var. Bu hataların ispat edilmesi lazım. Yani ayrıntılara gidilmesi lazım. Belki ispat etmiştir bilmiyorum. Yani böyle mutlak kabul etmek gerekmez Dairekutni'nin sözünü. Cehrtem teşeddüt evet. Şeylerini mi? yani model miydi? Selamünaleyküm. Ya bir gevşeklik var. Lüfer abi bir şey. Aleykümselam Yani eee <gülüyor> <gülüyor> İbn-i Şahin. yani bunlar biraz cehretlerinde e, temkinli davranılması gereken kimseler. Yani mesela burada Bezzar binden bir imam olmasına rağmen mesela bak Hatibül Bağdadi'ye bak hani onun muhasiri hıfsla niteliyor sika diyor, hafız diyor. Darekutni de sıkalığını inkar etmiyor. Ama hata ederdi diyor. Şimdi Darekutni gibi illetler konusunda hassas olan bir imam özellikle il ilerine baktığınız zaman aslında illet olmayan şeyleri bile illet gibi ortaya koyuyor. Yani bu Darhekot'un burada mücerret bu sözüne itibar edilmez. Ama gerçekten hani öyle çokça yanıldığını, çokça hata ettiğini ispat eden bir şey koyar ortaya. Onun müstesna. Yani böyle bir çerhten kimse kurtulmaz. Darhekot'un önüne bir ravi koy da çerhinden kurtulsun. Bu bu sebeple eee kabul edilecek bir şey değil yani. Bezdar sikadır. Netice bu yani. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve ve